Bismillahirrahmanirrahim. İman babu. 4952 Ebu Hureyre'den Ali sallallahu aleyhi ve sellem'den hangi amel efdal diye sorulduğunda Allah ve Resuluna imandır buyurdu. 4953 Abdullah bin Habeşi el Hasami'den Ali sallallahu aleyhi ve sellem'e hangi amel efdal diye sorulduğunda asla şüphe edilmeyen iman, içine şahsi menfaat karışmayan cihat, kabul olunan haçtır buyurdu.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 bu hususu kendisinden sorulan sorandan daha iyi bilmiyor dedi. O halde bana kıyametin alametlerinden haber ver dedi Ali sallallahu aleyhi ve Kıyametin alameti cariyenin kendi efesinin efendisini doğurması ve yalın ayak çıplak fakir koyun çobanının yüksek bina yapmakta yarıştıklarını görmendir. Bunun üzerine üç gün geçtikten sonra Ali sallallahu aleyhi ve bana ya Ömer soran kişi kimdir bilir misin dedi. Ben de Allah ve Resulü bilir dedim. Ali salatü vesselam Cibril'di. Size dininizi öğretmek için geldi biliyordu. 4958 Ebu Zer ve Ebu Hureyre'den yine aynı 4959 Saad bin bu Vakkas'tan Ali salatü vesselam ganimetten bazı kimselere verdi.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 4.963 Abdullah bin Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam Müslüman diliyle ve eliyle Müslümanları incitmeyen kimsedir. Muhacirde Allah'ın yasakladığı şeylerden uzaklaşan kimsedir buyurdu. 4.964 Enes'den Aleyhisselatü Vesselam kıldığımız namazı kılan, kıblemize dönen ve kestiğimizi yiyen kimse Müslümandır buyurdu. 4.965 Ebu Said El-Hudri'den Aleyhisselatü Vesselam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 Müslümanların sahip olduğu haklara sahip olurlar, Müslümanlar gibi mesul olurlar. 4971 Ebu Hureyre'den: Ali sallallahu aleyhi ve iman, 70 küsur şubedir, haya da imandan bir şubedir. 4972 Ebu Hureyre'den: Ali sallallahu aleyhi ve imanın 70 küsur Hasreti bölümü vardır. En üstüne La ilaha illallah, en aşağısı Yoldan gidenlere eziyet veren şeyi gidermektir. Hayâ da imandan bir şubedir. 4973 yine aynı. 4974 Ali sallallahu ve sellem Ammar omuzlarına kadar iman doludur buyurdu. 4975 Ebu Said'den Ali sallallahu ve sellem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 ben şüphesiz bu ayetin indiği yeri ve indiği günü biliyorum Resullah'a Arafat'ta cuma günü indi dedi 4980 Enes'ten aleyhissalatü vesselam hiçbiriniz beni çocuğundan evladından babasından ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe mümin olamazsınız buyurdu 4981 Enes'ten aleyhissalatü Selam beni malınızdan ehlinizden ve bütün insanlardan çok sevmedikçe mümin olamazsınız buyurdu. 4982 Ebu Ali sallallahu aleyhi ve selam elinde tutan Allah'a yemin ederim ki hiçbiriniz beni çocuğundan babasından çok sevmedikçe mümin olamaz buyurdu. 4983 Enes'ten Ali sallallahu aleyhi ve selam hiçbiriniz kendi nefsi için sevdiği şeyi mümin kardeşi için de sevmedikçe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 4986 NS'ten Ali sallallahu aleyhi ve selam Ensar'ı sevmek iman alameti, Ensar'a buğz etmek nifak alametidir buyurdu. 4982 4987 Abdullah bin Amr'dan Ali sallallahu aleyhi ve selam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 Üç huyu vardır ki bunlar kimde bulunursa o kimse münafık olur. Konuştuğunda yalan söyler, emanete ihanet eder, vaad edince yerine getirmez. Kimde bu sıfatlardan biri bulunursa onu bırakıncaya kadar kendisinde bir nifak sıfatı bulunmuş olur. 4990, 91 ve 92 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam kim inanarak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 4995 Talha bin Ubeydullah'tan Ali sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına nejet ehlinden saçları dağınık bir adam geldi. Yüksek sesi duyuluyor, ne dediği anlaşılmıyordu. Yaklaşınca İslam'ı öğrenmek istediği anlaşıldı. Ali sallallahu aleyhi ve sellem adama gece ve gündüz beş vakit namazdır dedi. Adam bundan başka var mı dedi. Hayır, ancak sünnet ve nafile kılabilirsin dedi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 bir krad sevap verilir. 5000 noğul rivayet Salim babasından Ali sallallahu aleyhi ve utanmayı bırakma hususunda kardeşine öğüt veren birine rastlayınca adama onu haline bırak çünkü haya imandandır buyurdu. 5001 Ebu Khureir'den Ali sallallahu aleyhi ve selam bu din gerçekten kolaylıktır. Asla kimsenin buna gücü yetmez. Her şeye güç yetiştireceğim diyen mağlup olur.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 Aleyhisselatü Vesselam Ayşe'nin odasına girdi. Yanında bir kadın vardı. Onu görünce Resulullah bu kimdir dedi. Ayşe falandır geceleri uyumaz çok namaz kılar deyince ve Vesselam Sus ibadetini söyleme. Devam edebileceğiniz ameli yapın. Allah'a yemin ederim ki siz ibadetten girmadıkça Allah sizden mükafat ve ecrinizi kesmez. Allah'ın en sevdiği ibadet ve amel devamlı yapılan ameldir buyurdu. 5003 Ebu Said El-Hudri'den Aleyhisselatü Vesselam yakınında Müslümanın en hayırlı malı koyunlar olacaktır. Dinini fitneden kurtarmak için koyunlarıyla dağlarda, vadilerde yaşar buyurdu. 5004 Abdullah bin Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam münafığın hali iki sürü arasında şaşkın koyunun haline benzer. Bir o sürüye karışır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 Aleyhissalatu vesselam Hiçbiriniz kendi nefsi için sevdiği şeyi mümin kardeşi için de sevmedikçe mümin kamil olamaz buyurdu. 5007 yine aynı. Mansur bin saattan Müslüman'ın sıfatı yanında Enes bin Mali'in insanlarla savaşa emrolundum. Kıblemize dönerler, kestiğimiz yerler ve namazımız gibi namaz kılarlarınsa ilavesi vardır.